La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Tevhid akidesi, yüce Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz ve ortaksız bilme inancıdır. Bu inanca göre sadece Allah'ın var olduğunu söylemek insanın Müslüman olması için yeterli değildir. Allah'ı sıfatlarıyla beraber bilmek ve sadece O'na mahsus olan kemal sıfatlarını fani varlıklara atfetmemekle beraber, fanilere ait olan noksan sıfatlardan da Allah'ı münezzeh tutmak gerekir. Allah, arzı en küçük zerreden en büyük galaksilere kadar bir ölçü ve bir uyum içinde yarattı. Yeryüzünü sayısız canlılarla birlikte insanın yaşayacağı bir mekan olarak donattı. Fussilet suresinin 9. ve 10. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! Siz yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz. O alemlerin Rabbidir de. Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ki, onu bereketli kıldı. Arayanlar için, yeryüzünde gıdalarını normal olarak mevsimler içinde yetişmesi kanununu koydu. Evrende muazzam bir düzen, bozulmayan bir sulh, sarsılmaz bir ahenk, sevimli bir güzellik, bir heybet ve letafet vardır. Yüce Allah... Rahman suresinde şöyle buyuruyor Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir Bitkiler ve ağaçlar onun buyruğuna boyun eğerler O göğü yükseltmiştir Tartıyı koymuştur Artık tartıya tecavüz etmeyin Tartmayı doğru yapın Tartıyı eksik tutmayın Allah, yeri canlı yaratıklar için meydana getirmiştir. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler, güzel kokulu otlar vardır. Ey insanlar ve cinler! Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Allah'ın insanı çevresinde basit sandığı, mükemmel örneklerle sastığı birçok ayetleri vardır İşte onlardan birinde Haç suresinin 73 ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar Ey insanlar bir misal verilmektedir Şimdi onu dinleyin Sizlerin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de istenen de aciz. Allah bölünmez ve sürekli yenilenen bir dekor içinde yaratılan her şeyi ilk insan, ilk peygamber Adem'le başlayan insanlığın hizmetine sundu. Yarattığı her şeyi İnsan için yaratıp insana cüz'i irade bahşederek onu yaratılanların en şereflisi kıldı. İnsanın serüveninde artık iki tercih söz konusuydu. Ya yaratıcısının rızasına teslim olup ona kul olarak yaşamak ya da cennette bilgin bir melekken cennetten kovulup kıyamete dek insanları isyana çağırmaya müflet almış şeytanın yolunu seçmek.